198, numaralı konu, Cerir bin Abdullah'ın İslam Erkan'ı ve her Müslümana nasihatta bulunmak üzerine biat etmesi, evet, Cerir şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber'e namazı kılmak, zekatı vermek ve her Müslümana nasihatta bulunmak üzere biat ettim, ona ya Allah'ın Resulü, bana şart koş, çünkü sen herkesten daha iyi bilirsin, dedim, bunun üzerine Hz. Peygamber, seninle, Allah'a kulluk yapmak, onun bir olup ortağı bulunmadığına şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, her Müslümana nasihat etmek ve şirkten uzak durmak üzere biat ediyorum, de, buyurdular.